Akademi'ye hoş geldiniz. Ben Mesut Varlık. Ben Gökhan Aslan. E, Açık radyo dinleyicilerinin e, artık e, oldukça aşina olduğu bir e, isim konuğumuz Ferda Keskin. Merhabalar hocam, hoş Merhaba, geldiniz. Merhaba, hoş evet. bulduk. E, Akademi e, söz konusu olunca tabi yani e, Amerika, e, Fransa, Türkiye vesaire ve tabi e, uluslararası dernek başkanlığı da dahil olmak üzere bir Ciddi bir akademik deneyim, uluslararası deneyim e, üzerinden e, hareket ediliyor. E, dilerseniz felsefe üzerinde ve dünyadaki akademi e, üzerinden bir başlayalım. Ne durumdayız? Ne durumdayız? Ne oluyor? <gülüyor> Aa, tabii şu anda e, akademiya söz konusu olduğunda... E, böyle toptan bütün dünyada ne olduğuna dair bir şey söylemek zor. Çünkü çok eskiden beri zaten akademiyada farklı gelenekler var. Bir tarafta İngilizce konuşulan dünya, İngiltere'de olsun, Amerika, Kanada veya işte Avustralya'daki üniversiteler. Öbür tarafta ise kabaca kıta Avrupası diyebileceğimiz dünyadaki akademiye. Ama kıta Avrupası'nın kendi içinde de farklı gelenekler var. Yani örneğin Fransa ile Almanya veya İtalya ya da Kuzey Avrupa ülkelerinde akademik çalışma birbirinden oldukça farklı şekillerde yapılıyor. Farklı şekillerde yapılıyor derken tabii kitap yazma, yayın yapma konusunda çok radikal bir farklılık olduğu söylenemeyebilir ama A, yine de akademi dendiği zaman biz tabii sadece entelektüel üretimi kastetmiyoruz. Akademiyenin içerisinde ders verme var, sınav yapma var, tez yazdırma var, bu tezleri savundurtma var. E, e, söz konusu olan bu süreçler olduğunda farklı gelenekler var e, elbette. E, ama yine de e, şöyle toplu halde baktığınız takdirde Avrupa'da Bolonya ile birlikte başlayan bir eşgüdüm e, süreci oldu. E, şu ana kadar çok başarılı olduğunu söylemek e, mümkün değil. Arkasında ne tür refleksler olduğu da çok tartışmalı. yani Benim de buna dair bir yorumum var elbette. Ama bu süreç bir anlamda birbirine yakınlaştırmaya çalışıyor o farklı akademik gelenekleri. Direniş de var tabii bu çabalara karşı. Ama Bologna süreci biraz da kıta Avrupa'sındaki akademik geleneğin örneğin Amerika'ya göre geri kaldığını e, düşündüğü için yapılmış bir şey olduğundan dolayı e, bir yakınlaşma olduğunu söylemek e, mümkün. E, fakat e, tabii benim açımdan en önemli gelişmelerden bir tanesi e, son 20-25 yıldır e, akademiyanın çok hızlı bir şekilde neoliberalleşmesi. Ne e, o? Yani e, kasıt ne? E, kasıt şu e, tabii neoliberalleşme derken e, üniversitenin kar amacı güden bir kurum haline dönüşmesini Söylemiyorum esas itibariyle. Ee, her ne kadar Amerika'da örneğin e, Phoenix modeli dediğimiz bir model ortaya çıkmışsa da yani kar amacı bir kurum olarak, bir şirket olarak e, üniversite kavramı ortaya çıkmış olsa da e, henüz daha bu tam bir hakimiyet e, e, e, oluşturmadı. E, fakat e, akademi dünyasında e, yer alabilmek için, orada tutunabilmek için e, gerekli koşulların neoliberalleşmesinden bahsediyorum ben burada. E, neoliberalleşme e, benim açımdan e, çok kabaca tanımlarsak e, aşırı rekabet e, temelinde e, yapılanmış olan, örgütlenmiş e, olan e, bir kuruma verdiğim isim bu. E, burada e, var olmaya devam edebilmek için e, akademisyenlere dayatılan belli bir takım e, kriterler var. Bunlara genellikle e, performans kriterleri e, deniyor. E, bu performans kriterlerini e, farklı kalemlerde yerine getirmeniz e, gerekiyor. E, ama tabii ki bu kriterlerin arkasında Demin de söylediğim gibi o e, radikal e, rekabet e, yarışma e, nosyonu e, var. E, bunun içerisinde işte seri yayın yapma e, Ondan sonra e, makale veya işte e, kitap olarak, konferans turizmine katılma. Çünkü ben artık buna konferans <gülüyor> turizmi deniyorum. Çünkü dünyanın küreselleşmeyle birlikte küçülen dünyada ister sosyal bilimlerde olsun, ister doğa bilimlerinde olsun, isterse de başka alanlarda olsun. Biliyorsunuz büyük kongreler, dünya çapında kongreler, konferanslar yapılıyor. E, ...buralara katılmak için e, sizin bir katılım ücreti vermeniz gerekiyor. Bu katılım ücretleri de hatırı sayılır ücretler aslında. Bayağı. Yani şimdi Türk parasına vurduğumuz zaman e, bayağı e, hatırı sayılır ücretler. İşte bu ücretleri e, verdikten sonra oraya gidiyorsunuz. E, toplam bir saatlik bir oturumda 15 veya 20 dakikalık bir konuşma yapıyorsunuz. Bu mesela size e, o e, performans kriterlerinde puan olarak e, geri dönüyor... E gitmişken orada biraz işte lobi yapıyorsunuz, e, birileriyle tanışıyorsunuz, e, birilerinin e, yaptığı işi dinliyorsunuz. Sizi hiç ilgilendirmediği halde aynı kadar ilginç e, diyorsunuz veya karşı taraftaki size bunu söylediği zaman e, gözlerindeki bakıştan işte samimi olmadığını ve e, asla sizin yazdığınız bir şeyi okumayacağını e, da e, e, tahmin edebiliyorsunuz. Bot gezileri var özel olarak. E tabi <gülüyor> e, yere göre coğrafyaya coğrafya göre şehir turları e, şehir şehir turları şey bot gezileri ondan sonra işte e, resepsiyonlar e, küçük partiler e, vesaire tabi bunları küçümsememek lazım yani burada insanlar yaptıkları çalışmaları paylaşıyorlar e, ama e, bunun e, bir tür büyük bir organizasyona dönüştüğünü a, ve e, adeta bir şirket mantığıyla e, bütün bunların yürütüldüğünü e, mutlaka görmek lazım. Bu bir evet. problem aslında yani orada e, düpedüz bir akademik alışveriş söz konusu, Tabii. bir entelektüel ortam söz konusu. Bunun turistik hale gelmesi evet. hem katılımcılar hem de organizatörler Ya Beni tarafından. ilgilendiren kısmı şu aslında zorunlu yani. geldi. <gülüyor> zorunlu hale geldi. Yani işte o e, akademik dünyada var olmaya <gülüyor> devam edebilmek üzere yerine getirilmesi kriter, e, gereken kriterlerden bir tanesi de bu olduğunda... E, o zaman işte talep oluyor o talebe arz oluyor e, ve bu anlamda aslında e, ekonomi içerisinde e, veya ekonomik terimlerle tanımlayabileceğimiz bir şey haline geliyor. Yani evet. akademik bir karşılıklı mübadele olmaktan e, çıkıp e, işte arz talep e, kurallarına e, göre e, gerçekleşen bir faaliyete dönüşüyor ve burada mübadelesi yapılan şey de bilgi evet. veya akademik araştırma. Ee, bana kadarsa mi yani tam olarak yoksa sadece sayısal e, ya yani sayılara vurulan bir lig şeyi mi hesablanıyor çünkü ligler içerisinde yarışıyor üniversiteler ve bu yarışta bir yandan da bir şey bekliyorlar akademisyenlerden. Tabii a, tabii o, o var a, yani ama şöyle e, elbette orada yani bilgi derken bilginin ne olduğu çok tartışılır bir Hı. konu elbette. Ama yaptığınız bir araştırmanın sonucunda vardığınız e, noktayı orada işte paylaşıyorsunuz. Ama bu arkasından niceleniyor. E, zaten önemli olan yani neoliberalizm dendiğimiz zaman öncelikle anlaşılması gereken şey niteliğin nicelenmesi. E, niteliğin nicelenmesi e, derken de elbette e, akademik çalışma öncelikli olarak nitelik üzerinden değerlendirilmesi gereken bir çalışma. E, fakat siz bu niteliği nicelemeye başladığınız zaman, e, bunu puanlarla değerlendirmeye e, başladığınız zaman ve bu puanlar üzerinden de e, sözleşmeleri e, yenileme kararı alıp almamaya karar verdiğiniz andan itibaren artık o bildiğimiz klasik akademik dünya e, ve akademik faaliyet e, tamamen şekil değiştirmiş oluyor elbette. Evet. Niteliği e, nicelemek e, dedim. E, bunu özellikle e, neoliberalizmin e, ve 70'li yıllarda Amerikan neoliberalizminin ortaya çıkarttığı bir kavramla ilişkilendirmek gerek. O da insan sermayesi. E, yani insan sermayesi dediğimiz şey e, bir insanın sahip olduğu e, ister genetik faktörler itibariyle isterse de eğitim yoluyla e, edinmiş olduğu, e, sahip olduğu bir takım yetenekler, beceriler, e, yatkınlıklar e, vesaire... E, ve neoliberalizme e, göre e, emek dediğimiz şey aslında bir sermayedir. E, i̇nsanlar e, bu sahip oldukları e, yetenekleri kullanmaya başladıkları e, andan itibaren e, ücretli olsalar dahi <gülüyor> sahip oldukları sermayeyi yatırıma dönüştüren bir girişimci olarak algılanmaya e, başlarlar e, ve dolayısıyla e, bu sermayeyi e, çoğaltmak e, daha sonra bunu işte yatırıma a, dönüştürmek e, vesaire bütün bunlar niteliğin niceliğe dönüştürülmesi sürecinin e, unsurları e, veya e, bileşenleri olarak e, karşımıza a, çıkıyor a, yani e, e, Örneğin e, sizin e, gündelik hayatta gerçekleştirdiğiniz e, temel faaliyetler yeme içmekten tutunda e, boş zaman faaliyetlerine e, kadar e, ya da e, aile içerisinde e, çocuğunuzla geçirdiğiniz vakit ve buna benzer şeyler hepsi aslında sizin sermaye birikiminize bir katkı olarak değerlendirildiği ölçüde e, e, bütün bunlar o iktisadi e, tahallülün e, hesaplamanın içine giren şeyler ve bu sizden de bir hesap insanı olmanızı. E, talep eden bir süreç. Akademisyenden de artık bu talep ediliyor. Yani homo economicus olmak. Ama homo economicus derken e, e, neoklasik iktisatta olduğu gibi bir mübadelenin tarafı olmak değil. E, aynı zamanda e, e, rasyonel belli bir takım seçimler e, yapmak e, ve yaptığınız bu seçimler üzerinden sahip olduğunuz insan sermayesini çoğaltmak sonra bu sermayeyi yatırıma dönüştürmek suretiyle e, ondan belirli bir getiri Edinmek. Bu getiri de e, sizin akademik olarak yükseltilmeniz olabilir, alacağınız teşvik e, destekleri e, olabilir, e, e, <gülüyor> prestij olabilir elbette. Yani sembolik bir sermayeye de katkı yapabilir Burdion'un terimiyle e, ama e, bütün bunlar sizi bir hesap insanı yapmaya iten. Yani ben mesela bir akademisyen olarak e, derslerimi verdikten sonra arta kalan zamanımla e, ne yapmalıyım? E, Ev'e dönüp film seyredip, işte bir kitap mı okumalıyım? Yoksa yeni bir makalemi yazmalıyım? Yeni bir kitap üzerine mi çalışmalıyım? Veya geçirdiğim boş vakitteki dinlenme süresi benim ertesi günü yapacağım performansa ne kadar katkıda bulunur? Bütün bunları hesaplayarak davranmanızı bekledikleri noktadan artık itibaren siz bir akademisyen olarak o işte neoliberal dünyanın bir parçası. Haline geliyorsunuz. Bu yaptığınız yayınlara da yansıyor, yayın yapmak için seçtiğiniz konulara da yansıyor, ee, orada e, yaptığınız okumaların niteliği çok önemli. Ne okuyorsunuz, ne yazıyorsunuz, kime yönelik olarak bu yayını yapıyorsunuz? Bütün bunlar hepsi hesabın içine giren şeyler. Yani şu anda mesela bakıyorsunuz çeşitli disiplinlerde daha önce hiç kimsenin ilgilenmediği alanlarda yayın patlamaları olabiliyor. O ne demek? Şu demek yayının olmadığı yerde bir hızlı davranıp da yayın yapma ya teşebbüs ederseniz yayınlama ihtimaliniz daha fazla. Bir de literatür yükü yani literatürü takip etme yükü de daha az herhalde. Çünkü Peki. o vakte kadar e, yeterli literatür birikmemişse kısa vadede çabuk makale çıkarma ha, tabii, mantığını tabii. takip edebiliriz. Zaten tam da buralarda dolanıyor ya biraz performans dedik. Yani kısa vadede bir getiri sağlayabilecek faaliyet nasıl yapabilirim? Akademik faaliyetimi kısa vadede getiriye nasıl dönüştürebilirim? Aynen öyle. İşte o da o hesabı yapmakla ilgili olan bir şey ama bu sadece literatürün çok yoğun olmadığı alanlarda yapılan bir hesap değil. Yani işte şey de var. Bugün artık dünyada çok hızlı bir şekilde yayın yapma ihtiyacı olduğu için ben bunu sağda solda da işte yazıp söyledim. Daha çok sosyal medyada üzerinde çalıştığınız konunun orijinal metinleriyle hesaplaşmak yerine o konuda yazılmış ve yetkin olduğu düşünülen bir takım insanlar tarafından yazılmış metinlere bakıp orada yapılan alıntılar, orada yapılan göndermelere sadece bakarak oradan tartışmaya, ikincil kaynaklar, ikinci kaynaklar üzerinden tartışmaya dahil olmak, işte bir şeyler yazmak, yayınlamak ama tabii Orada ne oluyor çoğu zaman yaptığınız yorumun aslında bir başkasının yaptığı yorumun yeniden üretilmesinden başka bir farkı olmuyor. Sonra birisi çıkıyor orijinal metinleri okumuş oluyor ondan sonra mesela biraz vakit ayırıp ve bir anda bir literatürün yani bir literatürdeki bir yorum damarının ne kadar yanlış olduğunu pat diye gösterebiliyor bu kişi zaman ayırırken kaybediyor ne ihtimali var. Yani biraz zaman ayırıyor. Asıl literatüre gidiyor dönüyor bakıyor araştırıyor. O, o arada ayırma dediğimiz baya yani. bir, bir, bir, e bir ömür <gülüyor> bazen. Peki o, onu kim kollayacak işte tam bu, bu faaliyet esnasında? Onu kollayamazsınız çünkü bütün bu yayınların yapıldığı e sektörde bir endüstri haline geldi. E yani şu anda dünyada e binlerce e akademik dergi var. Hı. Binlerce e, bu akademik dergilerde yayın yapmak için bir hakem mekanizması e, var. E, e, belli bir takım kurallar var. E, e, mesele o formal kuralları her şeyden evvel yerine getirmek. Sonra da işte küçük bir alanda yeni bir şey söyleyebiliyor e, olmak. E, onun dışına çıkıp da e, daha uzun vadeli e, bir perspektiften bakarak... E, kalıcı olabilecek olan bir fikri üretmek ve bunu yayınlamak artık çok zor. Yani e, o mekanizmanın içine bir kere girdiğiniz e, zaman e, artık e, işte bir yayını yapacaksınız. E, diyelim Humanities veya insan bilimlerinde e, hatırı sayılır yani derli toplu bir makale yazmak bir yıl sürer. Onu işte göndermek sonra hakemlerden rapor beklemek bir yılda öyle ekleyin iki yıl sonra o yayınlanacak e, sıraya konacak. ...falan yayınlanacak... ...birileri okuyacak... ...onun hakkında konuşacak yürüyecek. falan... Yani, ...dolayısıyla bütün bu süreci düşünerek... ...davranmaya başladığınız andan itibaren... ...evet yani... ...şeyden de çok bir farkınız kalmıyor... ...diğer sektörlerde... ...üç sene içerisinde ben nereye gelebilirim diye... ...şey yapan, hesap yapan insandan... ...çok da bir farkınız kalmıyor elbette... ...ama kim dedin ya sen Gökhan... ...yani hani kim karar verecek... İşte, e, e, orada çok zor yani birilerinin çıkıp da bir dakika ya biz bu şeyi yanlış mı yapıyoruz acaba yani e, zaman içerisinde e, hangi yorum nasıl e, değerlendirilecek falan acaba bunu mu beklemeliyiz yoksa mevcut formal kuralların yerine gelmesi yeterli midir sorusunu soran bile şu anda çok yok bana kalırsa çünkü o endüstri çok büyüdü yani demin konuşuyorduk programa başlamadan evvel yani bugün mesela sen dedin değil mi evet. bu akademik dergilerin büyük bir çoğunluğunu çıkartan bir yayın grubunun yıllık sadece karı 1 milyara yakın bir milyar dolar olarak. Dolar. Tabii dolar yani. Yani. Bu <gülüyor> yani. sadece karı ve ma kar marjı da %37 falan. Bu kar marjı falan diyorum sana evet, yani. akademiden bahsederken ama öyle. Evet evet. Ve işte hani bu yüzden Harvard 2,5 sene 2012'de, 2012'de 2012'de isyan etti. Yani evet. şey diye isyan etti. Ya e, bu dergilerde yayını yapan benim hocalarım. <gülüyor> e, bu dergileri okuyanlar benim öğrencilerim ondan sonra. Ama yayını yapan sizsiniz ve bana yani kendi hocalarımın yayın yaptığı derginin yıllık abonestiliğini şu kadar bin dolara satıyorsunuz almayacağım ben artık bu dergiyi diye hı hı. <gülüyor> yan odada üretilen e, makaleyi okuyabilmek için sana para veriyorum. Senin öğrencin o makaleyi okuyup da referans göstererek e, e, ödev yazabilmesi için senin hocanın e, onu işte yayınlaması lazım, senin kütüphanenin onu satın alması lazım, senin öğrencinin de kütüphaneye abone olup veya kütüphanenin o online aboneliğini kullanıp Oradan o makaleyi indirip Alabilmesi lazım. ve ona onu okuyup e, gönderme yapabilmesi lazım falan gibi bir şey. Yani bu tabii o bildiğimiz eskiden olduğu gibi insanların işte konuşarak, tartışarak, zaman içerisinde, zamana yayarak e, entelektüel faaliyet yapma dediğimiz süreci <gülüyor> çok radikal olarak değiştirdi. Evet. E, hatta <gülüyor> e, Slow Science diye bir... Hareket ve onun manifestosu var. Biz de kült için çevirmiştik. Mesut çevirdi bin, hatta. Bin yıl önce. <gülüyor> evet. Orada bilim zaman ister ve e, bunun e, planını yapamayız. Ve biner bir şekilde bugünden yarına e, bir sonuç bizden hemen bekle, beklemeyin. Ve bu bir e, düşünme faaliyetidir. Bu esnada bize müsamaha bir, gösterin diye bir manifesto çağrısıydı var. çağrısıydı aslında o evet. manifesto yani. Nicelikten <gülüyor> kaçıp... Evet. Artık İtalya'ya evet. geri dönmemiz gerekiyor çağrısıydı. Ne kadar karşılığını buldu? E, tabii. Yani. Ama bir yerde durması gereken bir metin olarak hani bence tekrar tekrar okunabilir. Evet, ama <gülüyor> tabii yani bunun yani böyle müdahalelerin yerini bulabilmesi için tabii üniversite kurumunun kendini yeniden düşünmesi gerekiyor. Ama örneğin Avrupa'da da Bologna süreciyle birlikte buna benzer şeyler dilerek güçleşmeye başladı bana kalırsa şey öne yok mu peki gerilla yöntemi izleyen yani bu durumdan ben çıkıyorum saygı tabii bunun için belli bir saygınlığı belki olması lazım ki cesaret edebilsin ben yokum Akreditasyonların da çok umunda değil yani performans kriterleri ama akreditasyona da girmek istemiyorum test krediler bilmem neler Bolonia süreci vesaire ama benim verdiğim eğitim sadece benim, ben verdiğim için, eğitim almak için, öğrenmek için, buraya gelip tartışmak için gelecek öğrencilere kapım açık. Ama benden aldıkları diplomayla bir yerde doçent, profesör olmayı beklemesinler diyebilen bir kurum var mı? Benim bildiğim kadarıyla yok ama bunu başka bir yere de çekmek mümkün. Yani <gülüyor> yayın için de aynı şey söz konusu. Diyebilirsiniz ki ben şu ünlü ve büyük yayın kuruluşlarını blogda yazacağım. Evet. Birileri de bana gönderme yaptığı sürece herkesin kullanımına açıktır. Doğru. Yani dolayısıyla ben çok solcuyum. İşte bütün dünyayı ve kapitalizmi eleştiriyorum. Ama buna mukabil kitaplarım da binler satıyor. Demek yerine binlerce kişi tıklıyor. Benim yazdıklarımı paylaşıyor. Mesela gerilla dendiği zaman bana sanki bu daha... E, ilk başta yapılabilir olan bir şeymiş gibi geliyor açıkçası. Hı. Yani blogda gündelik şahsi fikirlerini paylaşmaktan ziyade e, metinleri paylaşmak e, çok daha bana kalırsa e, hani sübversif diyelim. E, daha alttan oyucu bir şey e, olabilir. E, süremiz bitmek üzere e, o yüzden şey yapmak istemiyorum. <gülüyor> Yeni konuya e, girmeyelim diyorum. E, i̇sterseniz burada bir virgül koymuş olalım. Okay. Bir sonraki programda tamam. devam edelim. E, haftaya tekrar görüşmek üzere. İyi günler. İyi günler. İyi günler. İyi günler. Akademia Bilim ve dünya işlerini birlikte düşünen program